Hayırlı akşamlar arkadaşlar. E, Fatiha suresinin zannediyorum bu 27. sohbeti e, tam emin olmamakla beraber. Efendim e, hoş geldiniz. İnşallah Rabbimiz e, Fatiha suresinin muhtevi olduğu bütün esrarı, bütün hikmeti, bütün fuyuzatı üzerimize bol bol yağdırsın bu mübarek günler hürmetine içimizde sıkıntıda olanlara ferahlık Şifa bekleyenlere Şifa Efendim hidayete muhtaç olanlara Hidayet e, ve e, birlik memleketimize bütün İslam dünyasına e, Efendim İyakkenbudu ve İyakenes n ayetinin tam içinde bulunduğumuz tefsiri sebebiyle e, birlik muavenet kardeşlik uhuvvet hisleri e, lütfetsin Saymakla bitiremeyeceğimiz bütün dediğim gibi az önce muhtevi olduğu sırları üzerimize tecelli etsin inşallah Fatiha suresinin. Akıllarımız kalplerimiz e, açılsın ve e, oradaki efendim e, karanlık noktalar aydınlansın bu surenin ve bundan sonraki bütün Kur'an surelerinin Kur'an'ın rehberliğiyle nuruyla bu niyazlarla başlamış olalım. Şimdi efendim e, tabii biz bir oturumda bir ayeti tefsir edemediğimiz için hep böyle e, başı sonu biraz dağınık oluyor. Ancak çok takip edenler nerede kaldığımızı bilebiliyorlar. E, neredeyiz? Bu İyyâke Ne'abudü ve İyyâke Neste'in e, ayetinin tefsirinde Elmalı Hamdi yazır. İşte ibadet, istihane, bahislerine değindikten sonra şimdi de e, na'budu ve nesta'in ifadelerinin çoğul gelmesi sebebiyle e, İslam'da cemaate, topluluğa bir arada bulunmaya verilen önemi anlatıyordu. E, tam oraya başlamıştık. Efendim şu muhteşem sözüyle e, ve o civarda bitirmiştik. Oradan alalım, bağlayalım. Ne demişti? Arkadaşlar ruhu içtimai evvela fertte teessüs eder. Yani bir toplumun topluluk ruhu evvela fertte teessüs eder. Yani her birimizin iç dünyalarında kalbinde kalbine sığacak bir topluluk duygusu Allah Teala yaratır. Vicdanı ferde ne, kadar, ne vakit hissi huvvet girer? Bir kalbinin iç dünyası bir ferdin iç dünyasına kalbine ne zaman kardeşlik duygusu girer ve onu kibirden darlıktan hot gamlıktan bencillikten çıkararak genişletirse yani bütün insanları içine alacak şekilde efendim hep, hep beraber mutluluğu bereketi maddi imkanları yani bu aslında baktığınız zaman bugünkü dünyanın tam tersine bir bakış açısıdır. Bilhassa kapitalizmin, işte bencilliğin, ben merkezliliğin e, ve korkunç yarışçı, rekabetçi dünyanın tam tersine bir bakış açısı. E, kazan kazan diyebileceğimiz yani hep beraber mutlu olalım, hep beraber paylaşalım. İşte e, ancak geçmişten örnekleri verilen maalesef e, ben siftah ettim şimdi komşum da siftah etsin yani bütün müşteriler bana gelsin değil de. Ee, çarşıda kim varsa aynı malı satan hep beraber siftah edelim hepimizin kazancı e, birbirine yakın olsun düşüncesi girer kibirden, bencillikten, darlıktan e, onu çıkarıp genişletirse e, efendim ne zaman ki bir e, kalbi, bir ferdin vicdanında bu huvvet hissi bu kardeşlik hissi onu böyle bütün insanları kuşatacak kadar genişletirse o vicdan saha i atin nispetinde yani ne kadar genişse o kadar bir cemaate namzet olur. Mesela böyle çok insanı kalbine kalbinde toplayabilenler ve hakikaten çevrelerindeki herkesin bu anlamda iyiliğini isteyebilen ve bunu hani canı gönülden samimiyetle yapanların etrafında mesela çok insanın toplandığını görürsünüz. Bu vüsat bir refekattan bir aileden tutunuz da yani bir tek bir dostluk hani bir kişiyle dostluktan bir aileden tutunuz da cihangir devletlere kadar gider. Vicdan darlığı arkadaşlar yani kalbinize lütfen ama bu konuda bakın bu hususları dinlerken sadece bu hususları değil düzeltiyorum. Herhangi bir konuyu dinlerken arkadaşlar başkalarını düşünerek dinlemeyin. Ha i̇şte falanın vicdanı böyle dar, falanın iç dünyası böyle dar ya da insanlar hep böyle. Yani kendinizi dışarıda bırakıp bütün bu eksikler hep başkalarında var. Hani bu bakış açısıyla dinlememiz bir metni veya okumamız tamamen arkadaşlar o metinden bizim istifade etmemizi engellemek üzere şeytanın oynadığı bir oyundur ve nefsimizin oynadığı bir oyundur. Çok gizli, çok böyle sezilmez bir e, savunma mekanizmasıdır. Kabahatler hep başkalarının dolayısıyla kendimiz için düzeltmemiz gereken bir şey yok gibi bir sonuç çıkar buradan Allah korusun ve boşa gider. Niye dinliyoruz ki o zaman bunları? Niye okuyoruz? Niye bu kadar zaman ayırıyoruz bunlara? Yani bizim yapacağımız bir şey yok. Hep başkaları. Bunlar hep başkalarını ilgilendiriyor. O zaman niye okuyoruz biz? Niye zaman ayırıyoruz? Vicdan darlığı yani işte bizde var mı? Şimdi ona bakacağız. Yani az kişinin kalbine sığması, böyle herkes kusurlu, herkes kabahatli, işte kimseye yakın olmayacaksın, kimseye güvenmeyeceksin, kimsenin iyiliği için çalışmayacaksın. Sadece sevdiğin birkaç kişi var, işte beğendiğin veya işte senin cemaatinden olan, senin meşrebinden olan birkaç kişi var. Sadece onları içine alan bir vicdan cehalet ve kibir ile mütelazimdir. Yani ya cahildir ya kibirlidir veya ikisi birdendir. Vicdan darlığı cehalet ve kibirle ayrılmaz birbirinden diyor. Yani bu ikisi hep bunlar bir arada olur. İnşirahı sadır yani göğüs genişliği denilen vicdan ati ise böyle kuşatıcılık yani her insana kalbinde yer var. Her insan onun dünyasında bir e, yer bulabiliyor kendisine. İşte bu genişlik ise havfu da muhabbetü mehafette yükselmiş bir idrak yani korkuyla ümit. Saygıyla titreme e, arasında yüksel, bunların arasında duruyor. Tam denge halinde duruyor. Yükselmiş bir idrak ve irfana ve buna mütenasip tevazu merhamet, sabr-ı tahammül gibi hasletler ile müterafiktir. Yani e, gönlü geniş olanlarda bu özellikleri görürüz. Tevazu, merhamet, sabır, tahammül, efendim böyle korkuyla ümit arasında olmak yani kimseyi silmiyor ama kimseyi de böyle peşin peşinde hani e, hataları görmezlikten de gelmiyor yani yokmuş gibi de farz etmiyor. E, hem kendisinde hem başkalarında. Dolayısıyla böyle mutedil bir karakter. Bunların kalpleri çok geniş olur. Çünkü orada herkesin arkadaşlar... Bir düzelme yolu vardır, bir en berbat durumda olan bile tevbe edebilir, ıslah olabilir, bizden çok daha iyi noktalara gelebilir. Bunu her zaman bilir. Kibirli, dar bir vicdan yalnız kendini sever ve yalnız kendisi için korkar. Ümidi kendisine, havfı yine kendisine mahsustur. Nazarında menfaat onun menfaati, zarar onun zararıdır. Şimdi kaldığımız yere geldik. Bir vicdanda bu muhabbetü mehâfet yani Allah sevgisi ve Allah saygısı, Allah korkusu. Allah nasıl diyelim Allah'ın makamından çekinme yükselip de yani hem sevgi çok yükseliyor kalbinde hem saygı, hürmet çok yükseliyor ve bir çekinme, bir korku duygusu yükselip de bir diğerini dahi kendisi gibi, la akal, kendisine müsavi bir kıymetle görmeye, yani bir başkasını da en az kendisi kadar kıymetli Allah katında görmeye ve onun menfaatinden kendisinin gibi memnuniyet, zararından kendisinin gibi mahzuniyet duymaya başlarsa. Ee, yani o eee muhabbet ve mehafet. Bu burada tabii bu muhabbet ve mehafet Allah'a karşı mı yoksa insanlara karşı mı? Bu tasrih edilmemiş, belirtilmemiş metinde. Fakat ben öncelikle bunun havf ve reca dediği için yukarıda e, Allah karşısında korkuyla ümit arasında olmamız e, başta olmak üzere bütün insanlara karşı da böyle. Yani bir çekinmemiz var onlardan. Bir çekiniyoruz. Acaba bir zarar gelir mi? Yanlış bir şey yanlış bir ilişkiye girer miyim? efendim benim için tehlikeli olur mu böyle bir çekincemiz var. Ama bir taraftan da insan olmaları, Allah'ın kulu olmaları, işte yaratılıştan gelen veyahut da yaşadıkları şartlardan gelen bir takım Eksik ve noksanlar yüzünden şu anda içinde bulundukları bu durumda olabilirler vesaire Bir muhabbet, bir yakınlık. Yani insan kardeşlerimiz olarak Allah'ın kulları olarak hepimizi birbirimizi eşit görüp işte daha olumsuz şartlarda yaşayanlara bir merhamet, bir şefkat duyuyoruz. O da olabilir. Bu ikisi de olabilir benim anlayışım. Efendim dolayısıyla bir diğerinin de en az kendisi gibi kıymetli. Yani Allah nasıl beni özenerek bezenerek efendim her türlü insani meziyetlerle yani kapasite olarak arkadaşlar yarattıysa hakeza diğerini de yarattı. Bu kendisine yazık eden insanlar var ya arkadaşlar. Bütün bizler de aslında sadece onlar kendilerini ziyan etmiş olmuyorlar. Bizler de onların eğer onlar... Doğru yol tutturabilseler de onların topluma sağlayacakları birçok faydadan bizleri de mahrum bırakmış oluyorlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bir kimse kendini ziyan etme yoluna girdiği zaman aslında bu hepimizin ziyanı. Kim bilir büyük bir ressam mı olacaktı? Büyük bir şair mi olacaktı? Büyük bir alim mi olacaktı? Ne olacaktı? Kim bilir? Veyahut da işte bir siyasetçi mi olacaktı? Bir tüccar mı olacaktı? Bunları olamadı yani. Kendini ziyan etme yoluna girdi. O tarafı seçti. Dolayısıyla bu sadece onun açısından bir kayıp değil. Bizim açımızdan da büyük bir kayıp. Dolayısıyla yaşadığımız toplumda arkadaşlar bugün de biraz paylaşmaya çalıştım ucundan kenarından. Yani bu gençlerimize kurulan tuzaklar bizim toplum, toplumumuzun, devletimizin, milletimizin geleceği için de çok büyük bir tehlike. Çünkü o tuzaklara kapılıp heba olup giden gençler arasında işte patır patır intiharlar, ne bileyim uyuşturucular, bir takım kötü alışkanlıklarla hayatlarını ziyan eden o gençler içinde kim bilir hangi yetenekler ziyan olup gidiyor. Ve biz nelerden nelerden mahrum kalıyoruz. Bu açıdan baktığında işte herkesi kendisine müsavi, kıymette o kıymette görmeye ve onun menfaatinden kendisinin ki gibi bir memnuniyet yani bir başkasının benim bir arkadaşımın, kardeşimin, akrabamın çocuğu bir şeyi başardığında, güzel bir yola girdiğinde kendi çocuğunu başarmış gibi memnuniyet, zararından da kendisinin gibi bir mahzuniyet duymaya başlarsa ne zaman ki bir insan o vicdanda ruhu içtimai teşekkül etmeye başlamış olur işte o vicdanda bir sosyal bir ee, varlık, bir toplum e, teşekkül etmiş olur. İnsan kelimesinin bir aslı olan ünsü muavenetin mebdeyi de budur. İnsan kelimesi ünsüden, ünsiyetten gelir, muavenetten gelir, yardımlaşmadan gelir. Bunun kaynağında da bu vardır diyor. Böyle bir duygu ise iki muadil arasında bir camia-yı müştereke duymaktır. İki iki denk olan arasında yani birbirine yakın, birbirine denk iki varlık arasında bir ortak nokta e, görmek demek ve işte bu camia, bu duygu hissi, uhuvvetin bu, bu duygu hissi uhuvvetin menşeidir. Ne zaman ki biz diğer insanları da kendimiz gibi görür, onlarla aramızdaki ortak noktaların ve karşılıklı e, hayrın, iyiliğin e, efendim bağlarını ne kadar çoğaltabilirsek buradan e, kardeşlik hissinin menşeyi budur diyor. Bu his fiilen yaşandıkça ne kadar gerçeğe dönüştürülürse sadece lafta değil de amele, hayata dönüştürülürse bu da ne demek arkadaşlar? Bir başkasının iyiliği için biz fiilen çalışmaya başladığımızda bir başkasının karından, güzel işler başarmasından onur duymaya sevinç duymaya ve bunun başarması için teşvik etmeye başladığımızda bu Zeytinburnu Belediyesi'nin Efendim şey bir çok güzel yayınları var Bu arada onu da söylemiş olayım Onlardan birisi ders ile sohbet arasında. Diye kalınca kallavi bir kitap orada arkadaşlar Osmanlı'da e, himaye meselesini anlatıyor. İlimde ve sanatta işte e, siyasilerin, bürokratların, paşaların, varlıklı zengin tüccarların, ileri gelenlerin yani ama özellikle siyasilerin ve bürokratların e, yetenekli bir takım insanları nasıl himayelerini alıp konaklarında, sarayda, Efendim veya işte kıymetli hocalarla onları tanıştırarak, buluşturarak nasıl geliştirdiklerini anlatıyordu. Yani mesela sizler ve bizler bak şu anda burada 700 kişiye yakın insan var. Ee, farz edelim ki bu 700 kişiden 50 tanesinin hali vakti yerinde ve bir kişiye böyle destek olabilir. Mesela 50 kişi arkadaşlar bir sanatçı yetiştirseydi, bir yazar yetiştirseydi, bir ne bileyim film yapımcısı yetiştirseydi bir e, işte siyasetçi bir bilim adamı işte buluşlar yapan insanlığa katkı sağlayan birilerini yetiştirseydik 50 kişi çıkarsaydık yani şu topluluktan e, o demek bu biliyor musunuz? Yani kendi <gülüyor> kusuruma bakmayın ne olur da hani bizim belki de pek bir şey olmayacak çocuklarımıza yaptı, akıttığımız servetlerin e, dörtte biriyle çok büyük e, kabiliyetler yetiştirme şansımız bile olabilirdi. O konuda maalesef. Ee, odak noktamızı da kaybettik işte bir talebeye bugün bilmiyorum burslar ne kadardır zamanında 100 liraydı ayda 100 lira vererek işte şu kadar talebeye burs verdik diye hadi şimdi 300 olsun 500 olsun <gülüyor> şu kadar talebeye burs verdik diye efendim e, sene sonunda böyle afişler asıyor STK'lar mesele e, ondan çok daha ileri boyutta arkadaşlar bu his fiilen yaşandığı zaman bu dayanışma hissi ve bir başkasının başarısına hakikaten katkıda bulunma iste, e, fiili, o camia kuvvet bulur. Bu his, bu camia ne kadar vüsat peyda eder, genişler yani, ne kadar kuvvet bulursa, bu kardeşlik hissi, bu dayanışma hissi, birbirinin elinden tutma hissi, ne kadar kuvvet bulursa, kibir o nispette tenakus eder, azalır. Ve içtimaiyet ve medeniyet... Yani sosyal hayatın kuvveti ve medeniyetin gelişmesi o nispette vüsat ve kuvvet peyda eder. Sosyal dayanışma gerçek bir millete dönüşür, gerçek bir topluluğa dönüşür, bir cemaate dönüşür. O yığın yani normalde bir yığın olan insanların bir arada olması bir cemaate, bir topluluğa, bir millete dönüşür. Ve oradan efendim bir medeniyet nişet eder. Bu ruhi ihtimainin, bu sosyal ruhun teessüsü evvel emirde fıtratta bir mevhibe-i rabbaniye yani içimize koyuyor, çekirdeğini, nüve olarak Rabbimiz içimize koyuyor. Çünkü yalnız olmak istemiyoruz. İnsanlarla beraber yaşamak istiyoruz. Ve derece-i saniyede ve ondan sonra ikinci derecede muhitin bir inkasıdır. Evet Allah içimize bu duyguyu koydu ama yani sürekli birbirimizin arkasından konuşur, nazar eder, çekiştirir, iftiralar eder, ayağına taş koyar, efendim çelme takarsak. O zaman da insanlar toplum içinde yaşamaktan nefret eder hale geliyor. Bir topluluğa ait olmaktan ne bileyim bir şirkete ait olma hissini bir okula bir kuruma ait olma hissini e, ve sadakat duygusunu yani vefa duygusunu yaşamak yerine tam tersine kendisine orada yazık edildiğini ömrünü ziyan ettiğini işte kendisinin harcandığını vesaire düşünüyor ve oradan da parçalanma doğuyor. İşte e, arkadaşlar muhitin bir yansıması yani önce içimizde içimizde var bu topluluk halinde yaşama isteği ama arkasından bunun kuvveden fiile çıkması için gerçek hayatta bu saydığımız niteliklerde bir topluma dönüşebilmesi için de muhitin bu içimizdeki nüveyi desteklemesi gerekiyor. Ve her iki noktayı nazarla terbiye-i fıtriye ve kesbiye'den müteessirdir. Yani hem fıtri terbiyemiz, Yaratılıştan gelen ahlakımız hem de kesbi terbiyemiz yani sonradan aldığımız eğitim bir başkasını düşünmek, empati, fedakarlık, saygı, bir başkasının sevinciyle kendin de sevinmek, onun üzüntüsüyle sen de üzülmen vesaire. İşte bu, bu biraz da terbiyeyle de, muhitten görmeyle de alakalıdır. Şimdi aklıma bir örnek geldi çok hoş olmuyor böyle çok kişisel örnekler vermek ama çok güzel bir örnek onun için paylaşmak istiyorum müsaadenizle çok çocuklar küçüktü bir gün kek yaptım kek yani bildiğiniz kek sade bir kek dediler ki bunu yalnız mı yiyeceğiz yani bize mi yaptın hani evet dedim yani ama olmaz ki dediler ya komşu annemiz vardı o zaman ya komşu anneye gidelim ya komşu anneyi bize çağıralım. Yani yalnız başımıza kek yenir mi yani? İşte bu e, yani buradan tabii kendime de çok pay çıkarmış oluyorum ama kusura bakmayın ne olur biraz e, hoş olmayan bir örnek oldu. E, bu öğretilecek bir şeydir arkadaşlar. Evet insan sosyal bir varlıktır. İnsanlarla paylaşmaktan, beraber olmaktan haz alır ama insan insanın kurdudur derseniz ve öyle yaşarsanız o bir nefrete de dönüşebilir. Yani bu fıtrî eğilimin, insandaki bu fıtrî eğilimin kespi olan terbiye ve eğitimle ve muhitin etkisiyle desteklenmesi gerekir. İşte vicdanında böyle bir ruhu ictimai teşesüs etmiş olan fert müsâat ve kuvveti nispetinde bir heyeti içtimaiyenin teşekkülüne mebde olur. Yani bütün o bütün insanları içine alabilecek kadar geniş bir kalbe sahip olan kişi büyük bir toplumun kuruluşuna kaynak bile teşkil edebilir. Yani tek başına bir kişi büyük bir cemaat, büyük bir topluluk oluşturabilir. Bu vicdanın duyduğu o camia hamil olduğu muhabbet ve mehafetin esası neyse hissi huvvetinin derecesi o ve namzet olduğu cemiyetin hududu da odur. Yani muhab e insanlara duyduğu muhabbet ve mehafetin veyahut da insanlara demeyelim çünkü sınırlamamış Elmalı kendi iç dünyasındaki muha muhabbet ve mehafet yani sevgi duyduğu şeyler ve hoşlanmadığı, irktiği, ilkildiği, korktuğu, çekindiği şeyler bunların esası ne? Neye dayanıyor? Mesela menfaatini seviyor, zarara uğramaktan hoşlanmıyorsa o zaman kuracağı topluluk çok daha sınırlı olur. Çevresi çok daha sınırlı olur. Yani arzularının ve istemediği şeylerin, çekindiği şeylerin kaynağı ne? Kaynağı ne? Bu, bunun kaynağına bağlı olarak onun kardeşlik duygusu, onun içindeki hissi huvvet, kardeşlik duygusunun derecesi ve namzet olduğu cemiyet. Yani çünkü bir kişiden bir cemiyet doğar dedik. O cemiyetin hududu da ona göre olur. Dolayısıyla insanın nasıl diyelim şimdi buranın pratik sonucunu nasıl özetleyelim? Yani sizin ait kendinizi ait hissedeceğiniz... Topluluğun sınırı, genişliği sizin kalbinizdeki muhabbet ve mehafetin neye bağlı olduğuna göredir. O, siz neyleri arzu ediyorsunuz, neylerden uzak durmak istiyorsunuz, korunmak istiyorsunuz. Şimdi pratik bir örnek vereyim buna. Mesela biz, bizde arkadaşlar, bizim inancımızda, İslam inancında insanın arzu ettiği şey nedir? Nihai noktada yani. Dünyevi ve uhrevi. <gülüyor> Allah'ın rızası, hoşnutluğu, yardımı, bereketi, lütfu, ikramı yani her anlamda Allah'a yakın olmak. Onun razı olduğu ve desteklediği kullar arasında olmak. Dünyada ve ahirette değil mi? Şimdi Allah Teala arkadaşlar indirdiği nizamda bunu bizim diğerlerine nasıl davrandığımıza bağlıyor. Diyor ki mesela bir tane örnek vereyim. Efendimiz diyor ki sen diyor bir fakire bir şey giydirirsen, o giydirdiğin kıyafetten onun üzerinde bir yamalık kalana kadar yani eskimiş eskimiş eskimiş eskimiş şu kadar bir parça kalmış onu da üstündeki başka bir şeye yamamış o kadar kalmış yani. O kalana kadar e, melekler senin için istiğfar eder diyor. İşte yeryüzündekilere merhamet etmezsen gökyüzündekiler sana merhamet etmez diyor. Yani yüzlerce böyle hadis-i şerif var, ayet-i kerime var. Mesela Allah Teala diyor ki insanları affedin işte ifk hadisesinden sonra. Sonra diyor ki Ela ne en ya'fira Allahu lekum. Allah'ın sizi affetmesini istemiyor musunuz yoksa diyor? Siz insanları affedemiyorsunuz. Yani benim Allah'ın rızası benim en yüksek hedefim ve o rıza da benim Allah'ın kullarına vereceğim sadakaya, zekata, yardıma, affa, himayeye, işte desteğe Onlardan alacağım duaya falan bağlı. O zaman ne oluyor sizin kalbiniz arkadaşlar? Nasıl genişliyor? Bütün insanları içine alacak kadar genişliyor ve e, az önce dediğim gibi kendine ziyan edenler için bile e, sizin hani orada bir dahliniz yok bir şeyiniz yok ama üzülüyorsunuz suretle muhtelif milletleri ayıran muhtelif ve müteaddit camialar topluluklar ve onunla mütenasip ruhlar teşekkül eder. Ve bir camia ne kadar tahassüs ederse ne kadar böyle hususileşirse bir topluluk işte şöyle eşarbını takanlar işte şu, şu, namazın, namaz kılarken ellerini şuraya koyanlar ondan sonra veyahut da ne bileyim işte şu şekilde selam verenler şunu caiz görenler ya da görmeyenler gibi böyle birçok şartla böyle daraltırsanız bir topluluk anlayışınızı ruhu içtimai o kadar daralır. Yani şartlar arttıkça sizin, e, top, sizin e, toplumunuza ait olma şartları arttıkça sizin toplumunuzun genişliği o kadar daralır. Ve umumi olan camiayı parçalar, cemaatini ihvanlarını da o nispette azaltır. Fakat bunda ne muhabbet ne de mehafet, ne menfaat ne zarar bütün hududuyla temin edilmiş olmaz. Yani dünyevi açıdan şimdi düşünelim. Ne kadar daraltırsan etrafındaki topluluğu, onun içinde işte başarılı toplumunu geleceğe taşıyacak olan insan veya işte yaratıcı zeka, işte ne bileyim bilim insanları veyahutta büyük başarılar ortaya koyacak, büyük eserler ortaya koyacak ardından kitleleri sürükleyecek insanların çıkma ihtimali o kadar azalır. Ve sen arzu ettiğin şeylere o kadar az ulaşırsın. Korktuğun şeylere de o kadar çok maruz kalırsın. Ve bilakis bir camia ne kadar umumi ve muhit ise kuşatıcı. Şimdi bakın arkadaşlar İslam'ın topluluk anlayışı nedir? Yani bizim kriterimiz nedir? Bir Müslüman kardeşimiz, bir insanın bizim kardeşimiz huvvetten bahsediyoruz ya burada. Bizim kardeşimiz, bizim toplumumuza ait bir kardeşimiz olmasının kriteri nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesidir. Arkadaşlar. Hatta ben bunun örneğini veririm. Verirdim. Biraz çekinerek verirdim ama artık yaşlandım herhalde. Gemi azıya aldım. <gülüyor> efendim Çekinmeden her yerde söylüyorum. Şimdi adamın adı Pablo. Ve böyle de bir örnek var. Hakikaten böyle de biriyle karşılaşmış bir arkadaşım. Bana yurt dışından telefon açtı. Hocam sizin Pablo gerçek diye. Hayali bir şahsım var benim Pablo. Güney Amerika'nın bir dağ köyünde yaşıyor benim Pablo. Ondan sonra ve şey kendi kendine diyor ki ya diyor İsa Allah'ın e, kendisi olamaz. Tanrı olamaz yani. O Allah'ın kulu o da bir insan diyor yani. Evet çok kıymetli çok mucizevi ama insan. Diyor tamam mı arkadaşlar Hristiyan Pablo ve Hazreti İsa hakkında böyle düşünüyor. Allah'a inanıyor. Meleklere inanıyor kitaplara inanıyor. Peygamberlere, ahiret gününe, dirilişe, kazaya, kadar hepsine, geri kalan hepsine inanıyor. Peygamberimiz için de diyor ki, evet Muhammed de bir peygamberdir, ona da bir kitap gönderilmiştir diyor. Ne oldu şimdi bizim Pablo arkadaşlar? Bizim Pablo bugünkü tartışmayla söyleyecek olursak cennete gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu cennete gitme meselesini de Allah aşkına cennetin... Bekçisiymişiz gibi davranmayalım yani Allah Teala bildirmedikçe kimin cennete gideceğini kimin gitmeyeceğini biz asla bilemeyiz. Yani bu Pablo, bırakın la ilahe illallah Muhammedu Resulullah demeye imanın altı esasına bile inanıyor. Bu bakımdan bizim cemaatimiz bizim nasıl diyelim bizim efendimiz arkadaşlar Allah'ın Resulüdür cemaatimiz de ümmeti Muhammed'tir. Elbette hususi ait ol kendimizi daha yakın hissettiğimiz, ait hissettiğimiz topluluklar vardır. Mesela ben kendimi Diyanete ait hissediyorum yani. 30 yıl o kurumda çalışmışım. Efendim bütün şeyine rağmen yani resmi bir kurumdur, bürokrasidir, işte ağırdır vesaire hepsi hepsine rağmen ben kendimi onlara ait hissediyorum. Oraya ait hissediyorum. Hoşunuza gitsin, gitmesin. Herkesin yani böyle küçük toplulukları olabilir. Akademiye ait hisseder, bir tarikata ait hisseder o önemli değil. O bizim küçük muhitimizdir. Ama siz hak yolda olmayı sadece mesela ben şöyle dersem hak yolda olan sadece diyanet mensuplarıdır dersem işte o zaman ne yaptım? Daralttım. Arkadaşlar hak yolda olan bir de hak yolda olanların hepsi de eşit midir? Herkes eşit mi yani? Manevi açıdan, insanlık açısından değil mi? Yani şöyle düşünüyorum ben İslam'da, İslami hayatıda da büyük bir daire düşünün. Bu dairenin tam merkezinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. En dış halkadaki çemberde de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen ama başka hiçbir şey yapmayan insanlar vardır. O dış çemberden merkeze kadar hepimiz çeşitli noktalardayız arkadaşlar. Ve hareket halindeyiz. Burada önemli olan bu hareket merkeze doğru mu, çepere doğru mu? <gülüyor> Dışarı doğru mu yani? Önemli olan da budur. O en dış halkadakileri de küçümsemeyin. Onlar da dışarıdan geçenleri bazen kolundan tutup içeri atabilirler yani. <gülüyor> i̇çeri çekebilirler. Her birinin kendine göre bir misyonu, bir görevi var arkadaşlar. İşte eğer bir camia... Ne kadar umumi ve muhit kuşatıcı ise arkadaşlar ruhu u o kadar genişler. Ve hususi camiaları o nispette bel ederek yükseltir. Kendine katar, katar, katar ve yükseltir. Küçük küçük topluluklar her zaman olacaktır. Bunlara biz ne diyelim kulüp gibi böyle işte insanların ait kendilerine ait hissettikleri küçük mahalli yerel bir araya gelişler. Çünkü insan ona da muhtaçtır yani. Her zaman ben işte ümmet Muhammed'e aidim deyip ama tek başına da olmaz. Daha o fiili anlamda bir topluluğa ait olma ihtiyacı insanda çok kuvvetlidir arkadaşlar. Çok kuvvetlidir çok çok azdır. Lider ruhlu insanlar, başkalarıyla beraber olmasa da hayır yolunda devam edebilecek olan insanlar. Bu yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi o muhiti, onlar farkına varmadan bizim onlar için oluşturmamız gerekir. Muhabbet ve mehafet, menfaat ve mazarrat da aksa-i hududuna dayanmış olur. Şimdi düşünün. Bu durumda ben arkadaşlar dünyanın her yerindeki müminler benim kardeşim. Onların başarısı benim başarım. Onların başına gelen bir üzüntü benim üzüntüm. İşte bir buçuk milyara yakın tam bir buçuk milyar değil. İslam dünyası arkadaşlar her haliyle onlardan birisi bir şey başardığında ben kendimi iyi hissediyorum. Siz de öyle hissediyorsunuz mutlaka. O derecede. Efendim, e, onun muhabbeti ve yani elde ettiği bu muhabbet sebebiyle elde ettiği kazanç ile çekincelerinden korunma noktasında mak, e, azami noktaya, azami verimliliğe ulaşmış olur. Bunun için cemiyeti büyülten, küçülten en mühim sebep ruhu içtimaisindeki dereceyi vüsat ve kuvvette aranmak lazım gelir. Yani her bir bireyin kalbindeki o e, kapsa, e, kapsayıcılık ne kadar yani? Ne kadar kişiyi kapsıyor? Değil mi? Bunu böyle masa başında anlatmak kolay da işte Suriyeliler şöyle olsun, böyle olsun, memleketine gitsin, öteki de gitsin. Yalnız o gitsin diyenlerin de belki ataları yani bu şundan 50-60 yıl önce başka bir yerden geldi belki. Onu da söyleyeyim. E, hadi en fazla bin yıl önce hepimiz bir yerden geldik değil mi arkadaşlar? O, eğer herkes ait olduğu yere dönecekse... Topluca bizim de Orta Asya'ya dönmemiz gerekebilir yani bu durumda. Camiada vusat var da vicdanda kuvvet yoksa. Camiya geniş fakat kalplerde kuvvet yok. O cemiyet idare edilemez, dağılmaya, küçülmeye mahkum olur. Vicdanda kuvvet var fakat camiada vusat yoksa yani... Gartlar kuvvetli ama camia çok dar ise o cemiyet büyüyemez. Akıbet büyük bir cemiyetin beline uğrar. Yani büyük bir cemiyet tarafından yutulur diyor Elmal Lahamdi yazır. Bu akşam biraz erken bırakacağım arkasından da başka bir ders olduğu için arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Üzerinde düşünelim. Rabbimiz hepimizin kalbine her anlamda, her anlamda genişlik versin inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.